Gelmem. Evet arkadaşlar. Allahu Billa'im Ne Şeytan Rajeem, Bismillah الرحمن الرحيم. İnna alhamdulillahi nhamdhuhu ve nasta'ainuhu ve nasta'ffuru.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 وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ ve وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ ve ضَلَالَةٍ فِي نَعْ Evet, muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle doğru yolunu göstersin her işimizde, her amelimizde, her sözümüzde ve o doğru yol üzere ayaklarımızı tabip kılsın. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Allah'tan hakkıyla korkmamızı ve ancak ve ancak Müslümanlar olarak can vermemiz gerekir. yani bizim böyle bir hayat yaşamamız gerekir ki o yaşadığımız hayatın her safhasında her saatinde her dakikasında her an ölecekmiş gibi ölüme hazır bir şekilde ne yapmamız gerekir? Yaşamamız gerekir. Kişinin ne zaman öleceğini Allah Azze ve Celle'den başka kimse bilemez. Ölüm sadece ihtiyarlara has bir şey değildir. Her an, her yerde, her halükarda ne yapılabilir insan ölümü tadabilir. O yüzden insan bir Müslüman öyle bir hayat yaşamalı ki her anında Allah Azze ve Celle'yi razı edecek amellerle, Allah Azze ve Celle'yi razı eden sözler de fiiller de bulunarak her dakikasını, her saniyesini ibadetle geçirmesi gerekir. Dersimize dönecek olursak kardeşlerim geçen hafta biliyorsunuz İslam akidesiyle alakalı dersimize bir giriş yapmıştık. Ve İslam akidesiyle <gülüyor> alakalı kullanılan bazı ıstılahları ele almıştık. Ehli sünnet, ehli sünnet vel cemaat veya cemaat, selef, halef, fırka inacıye, fırka mensura, kurtulan fırka, yardım edilen fırka gibi bazı ibareleri ele almıştık. Ve inşallah bu haftaki sohbetimiz de İslam akidesinin özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. İslam akidesi kardeşlerim özelliklerinden bir tanesi İslam akidesi nedir? Gaybidir. Gayb dediğimiz zaman kardeşlerim yani bizim beş duyu dediğimiz yani gözümüz kulağımız, dilimiz elimiz ee, bunlarla dokumuzla idrak edemediğimiz şeylerdir gaybî bir şey. Yani gözümüzden uzak veya beş duyumuzdan uzak şeylerdir. Bu yüzdendir ki kardeşlerim, İslam akidesinin bütün e, işleri, bütün umuru, bütün meseleleri nedir? Bir müminin, bunlar gaybî meselelerdir ve o bir müminin bu gaybi meselelere kesinlikle ve kesinlikle ne yapması gerekir? İman etmesi gerekir. Tıpkı Allah Azze ve Celle'ye imanı gibi meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, kabir azabına, kabirde bir azabın olduğuna ve yine kabirde bir nimetin olduğuna, yani azabın zıttı bir nimetin olduğuna, bir Müslüman için, bir kafir için bir azap olacağına ve yine bu tür gaybi meselelere yani bizim gözümüzle veya beş duyumuzla idrak edemettiğimiz bu tür akidevi meselelere ne yapması gerekir? Bir müminin iman etmesi gerekir. O yüzden diyoruz ki iman özelliklerinden akide, İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi neymiş? Onun gaybi olması ve bir müminin de ona, bir Müslümanın da ona ne yapması gerekir? Kesin ve kesin bir şekilde İman etmesi gerekir. Bu iman edilen şeyler, gaybi şeyler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize bildirdiği nedir? Gaybi meselelerdir. Yoksa bizim bunları bilmemiz nedir? Mümkün değildir. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de meleklerden bahsetmiş biz de ne yapmışızdır? Veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde meleklerden bahsetmiş. Biz de melekleri görmediğimiz halde sırf Allah Azze ve Celle kitabında bahsettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sünnetinde bahsettiği için ne yapmışızdır? Gaybi olduğu halde iman etmişizdir. Yine kitaplarına nedir? Kur'an-ı Kerim son kitap. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da ve sünnetin, Allah Resulü sünnetinde Tevrat, Zebur, Inci gibi veya Musa Aleyhisselam'ın sahifeleri gibi kitaplar indirdiğini ne yapmıştır? Haber vermiştir. Biz de genel olarak ne yaparız? Bunlara bu şekilde iman ederiz. Nitekim Allah Azze ve Celle bu gaybe iman eden müminleri Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Ölmüştür. Nitekim biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin ilk başlarında veliflenn min el kitabu la rayba <gülüyor> fi hidallil muttaqin allazina yu'minun bil gayb Allahu azze ve celle burada müminlerin sıfatlarından müminlerin sıfatlarını özelliklerinden bahsederken diyor ki veliflenn <gülüyor> bu öyle bir kitap ki bunda hiçbir nedir şüphe yoktur diyor hidallil muttaqin muhakkak ki o muttakiler için evet. Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkanlar için nedir? Bir hidayet renkleridir. Yol göstericidir. Ve daha sonra o muttakileri Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan o müminleri vasfederken diyor ki Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar öyle kimselerdir ki ne yaparlar? Gayba iman ederler. O yüzdendir ki Allah Azze ve Celle gaybe iman eden müminleri ne yapıyor? burada yani kitabında ne yapmaktadır? Ölmektedir kardeşlerim. Birinci, İslam akidesinin e, birinci özelliği neymiş? Gayri olması. İkincisi kardeşlerim, şamil olması. Yani genel olması. O yüzden e, bunu üç şekilde inceleriz kardeşlerim. Birincisi nedir? şumulül ibadet. Yani genel bir ibadet kaplaması. İbadeti ise... Şeyhülislam İbn-i Teymiye gerçekten mükemmel bir e, tanımla tanımlamış ve ondan sonra gelenler bu tanımın üzerine bir kelime, bir harf dahi ne atmamışlardır? Eklememişlerdir. Yani terim yerinde ise hani derler ya taşı gediğine oturtucu bir şekilde bir ifade yapmış ve ondan sonra gelen bütün alimler de ibadet kelimesini bu kelimelerle ifade etmişlerdir. Yür kibir teymer rahimeullah ibadetin tanımında ismun camiun li ma Allahu Allahu ve min akwal o nedir genel bir isimdir nasıl bir genel isim Allah azze ve cellenin razı olduğu zahir ve basın olan yani gözüken ve gözükmeyen fiillerin ve sözlerin tamamının adı nedir ibadettir kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve razı olduğu gözüken ve gözükmeyen bütün fiiller ve amellerin genel adı neymiş kardeşlerim? İbadetmiş. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği olacak ve razı olduğu. Bütün gözüken ve gözükmeyen bütün söz ve fiillerin adı neymiş kardeşlerim? İbadetmiş. İbadet dediğimiz zaman kardeşlerim bu Birincisi, kalbi ibadeti içine alır. Kalbi ibadet dediğimiz zaman bunun içine ne gelir? Yani kalple alakalı. Bir muhabbet, bir sevgi nedir? Kalple alakalıdır. Peki, Allah Azze ve Celle'yi sevmek nedir? Bir ibadettir. Eğer Allah Azze ve Celle'yi sever gibi bir başkasını severseniz bunun adı şirktir. Ama yalnız ve yalnız Allah'ı severseniz bunun adı imandır kardeşler. Tıpkı Muhabbet gibi, sevgi gibi veya korku veya ümit etmek nedir? Bunlar e, kavli olan, e, kalbi olan ibadetlerdir. İkincisi nedir? Kavli olan ibadetler. Yani sözle yapılan ibadetler. Bunların içine ne girer? Tıpkı Kur'an-ı Kerim okumak. Allah Azze ne yapmak? Zikretmek. Veya dinine emri bil maruf nehyi anil münker yapmak. iyiliği emretmek, insanları kötülükten yasaklamak nedir? Bunların içine veya Kur'an okumak dediğimiz gibi kavli ibadet girer. Bize neler vardır? Fiili ibadetler vardır. Bunun içine de işte namazdır, oruçtur, hacdır veya zekattır, sadaka gibi ne yapar? Şeyler girer. Demek ki ibadet kardeşler neymiş? Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve razı olduğu, gözüken ve gözükmeyen kavli ve fiili ibadetlerin genel adı neymiş? İbadetmiş kardeşler. O da neymiş üç kısma ayrılıyor. Bir kalbi ibadet, sevgi gibi, muhabbet gibi veya tevekkül gibi. İki kalbi olan, daha sonra sözlü olan Allah'a zikretme, Kur'an okumak gibi. Bir de fiili olan, tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi nedir e, fiiller ibadetin kapsamı içine girmektedir. Öyleyse kardeşlerim, şeriatın tamamı, yani İslam şeriatının tamamı nedir? geneldir bu ibadet lafsının içine girmektedir kardeşlerim. Her kul yani bir kul Allah'ın haramlarından sakındığı müddetçe veya e, vacitlerini yani Allah Azze ve Celle'nin üzerine farz kıldıkları şeyleri yaparak ve nedir? Bütün bunlarla Allah Azze ve Celle'de ne umar? Kendisine sevap vermesini yani Allah Azze ve Celle'nin rızasını, sevgisini, muhabbetini sevabını umar. İkincisi kardeşlerim, muhakkak ki ibadet, yani e, akide, İslam akidesi nedir? E, kulun Allah ile olan alakasını ve yine insanın diğer e, beşerle yani insanlarla olan alakasıdır. Çünkü biz e, tevhidi İncelerken kardeşlerim ne dedik? E, veladan bahsettik, beradan bahsettik. Yani Allah için dostluktan nedir? Ve yine Allah e, için e, düşmanlıktan bahsettik. Bu hünmenin hepsi de nedir kardeşlerim? Bunun içerisine e, girmektedir. Üçüncüsü de kardeşlerim bu insanın hem dünyada hem kabirde hem de e, ahirette nedir? Hayatını kapsamaktadır. Çünkü insan için üç tane hayat vardır kardeşler. Birincisi şu anda içinde bulunduğumuz dünya hayatı. İkincisi nedir? Berzah dediğimiz yani berzah alemi yani kabir hayatı ondan sonra da kabirlerden sonra diriltilik nedir? Ahiret yani insanların artık ebedi bir şekilde ya cennetlik Allah Azze ve Celle bizi onlardan kısın ya da Allah Azze ve Celle bizi korusun cehennemlik olarak nedir? Hayat Vardır kardeşlerim. Ee, İslam akidesi kardeşlerim... ...Allah'ın kitabında ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde geldiği gibi nedir? Tevkifidir. Tevkifi dediğimiz şey kardeşlerim, tavakkuf yani bir şeyde durma manasına gelir. Eğer akideyle alakalı veya diğer ibadetlerle alakalı... Allah Azze ve Celle kitabında veya Resulü Aleyhissalatu Vesselam sünnetinde bir şey getirmiş ise akideyle ile alakalı nedir? Orada tevakkuf etmek zorundasınız. Yani beşer aklı ne yapamaz onun önüne geçiremezsiniz. Onu olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Çünkü aklın dindeki yeri sadece ve sadece nedir? Budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde haber verdiği şeyi nedir? Olduğu gibi kabul etmektir. O yüzden diyoruz ki biz İslam akidesi nedir? Tevkifidir. Yani akıl hiçbir zaman onun önüne ne yapamazsınız? Geçiremezsiniz kardeşlerim. O yüzden İslam akidesinin sahih akide olabilmesi için Nedir? Muhakkak yakin olması gerekir. Yani güzel bir şekilde ilim olması gerekir. O yüzden e, Allah'ın kitabında dediğimiz gibi ve Resulü Aleyhisselatu vesselamın sünnetinde olan bütün şeylerin ne olması gerekir? Olduğu gibi kabul edilmesi gerekir. O yüzden e, diğer e, kendilerini İslam'a nispet eden sapık fırkalara baktığınız gibi işte cehminyedir, muteziledir, eşairedir ne yaptılar? Onlar akılları bir mastar olarak yani dayanılması gereken bir kaynak olarak edindiler. Hatta o öyle bir hale geldiler ki Allah'ın kitabında gelen bir ayette veya Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde gelen bir hadise işte biz aklımız alırsa alırız veya almazsa almayız veya <gülüyor> aklımız onu almıyor veya bu şekilde anlıyor gibi şekilde giderek ne yapmışlardır? Sapık fırkalar arasına <gülüyor> girmişlerdir kardeşlerim. O yüzden aklın <gülüyor> dindeki yeri nedir kardeşlerim? Şeriatta gelen Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde gelen nasları yani gelen delilleri olduğu gibi kabul etmesi ne yapması gerekir? Kabul etmesi gerekir kardeşlerim. İkincisi kardeşlerim, ikinci meselemiz Ehl-i sünnet akidesi sapık fırkalar arasında nedir? Vasat bir akidedir. Tıpkı Muhammed ümmetinin vasat oluşu gibi akide meselesinde de Ehl-i sünnet akidesi nedir? Vasat bir akidedir kardeşlerim. Ee, şimdi ibadet kısımlarına baktığımız zaman ibadetle alakalı Ehl-i sünnet e, cemaatinin vasat oluşuyla alakalı kardeşlerim Ehl-i Sünnet e, Rafizi dediğimiz ve Sofi dediğimiz topluluklarla yine Nusayri veya Dürzi dediğimiz topluluklar yani Aleviler diye de isimlendirilen ibadet etme konusunda ibadetler konusunda bu ikisi arasında yani Rafizi, Sofi ve Dürzi ve Nusayri e, dediğimiz aşırı Aleviler arasında nedir? Orta yoldudur. İtekim Rafiziler ve Sufiler Allah'ın kitabında şeriat olarak kılmadığı e, zikirlerle veya namazlarla veya bazı ibadetlerle veya tevessüllerle ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek istediler. Ama Dürzi dediğimiz veya Nusayri dediğimiz e, topluluklar da yani Aleviler de ne yaptılar? Hiçbir ibadeti yerine getirmeyerek yani ne namazdır ne oruçtur ne zekattır. Ki bazen mesela bizim Aksaray'da var. Bazı e, Alevi köyler var ki e, adamlar mescitleri eskiden yapılmış mescitleri aşağı e, maalesef samanlık olarak kullanıyorlar. Yani hiçbir şekilde İslam'ın öngördüğü hiçbir ibadeti ne yapmıyorlar? Yerine getirmiyorlar. Ama ehli sünnet ve cemaat bu rafizi ve sofiler ile bu dürzüler arasında yani nusayriler arasında nedir? Hep orta yoldudur. Allah'ın kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünnetinde gelen ibadetleri ne yapmışlar olduğu gibi kabul etmişler, ne eksiltmişler, ne fazla atmış, ne fazla atmışlar, bu iki fırka, sapık fırka arasında ne yapmışlardır, orta yolu olmuşlardır kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men amila amelen, men amila amelen, neyse aleyhi amrına sahuğa rıddun. Her kim bir amel işlerde. O amel hakkında diyor Allah Resulü Selam bizim bir emrimiz yoksa nedir? Muhakkak ki o amel mevduttur. Geçersizdir. O yüzden bir Müslümanın yaptığı bir ibadette ilk gözetlemesi gereken nedir? O e, amelin Allah'ın kitabında emredildiği şekilde emretmesi ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamında onu ne yapması? Fiilinde sünnetinde göstermesi gerekir kardeşlerim. Aksi halde Allah Resulü Sellem'in burada dediği gibi o amel merduttur. O amel geçersizdir. Hiçbir Allah katında Allah Azze ve Celle katında hiçbir kıymeti yoktur, yoktur kardeşlerim. İkincisi isim ve sıfatlarda yine ehl-i sünnet ve cemaat nedir? Orta yollu olmuştur. Orta yolu tercih etmiştir. Allah Azze ve Celle onları orta yollu olmayı ne yapmışlardır? Hidayet üzere kılmıştır. Tıpkı ehni sünnet, muattıla dediğimiz yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını muattıla dolanan cehmiye gibi kimileri toptan reddetmişler. Kimileri de bir kısmını kabul etmiş, bir kısmını da ne yapmışlar? Reddetmişler. Kimileri dediğimiz gibi birçok sıfatı reddetmiş. Eşari gibi. Neye dayanarak bunların kaynakları ne? Tamamen akla dayanmışlar. Kimileri de bunda ne yapmışlar? aşırıya gitmişler. İşte mümessile gibi haşa Allah Azze ve Celle'nin eli vardır bunu ispat etmişler ama kalkıp ne yapmışlar? Allah'ın eli benim elimdir diyecek kadar ne yapmışlar? aşırıya gitmişler. <gülüyor> yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ne yapmışlar? Tutmuşlar bir mahluka vermişler. Ehl-i sünnet ve cemaat ise ne olmuştur? Hep orta yolu olmuştur. Allah'ın kitabında kendini vasfetti. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde vasfettiği bütün isim ve sıfatları olduğu gibi kabul etmişler. Hiçbir temsile, tatile, teşbihe, teklife gitmeden ki bunların ne manaya geldi inşallah ileride geniş bir şekilde açıklanacak. Ne yapmışlar? Olduğu gibi kabul etmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat. O yüzden... Tamamen zett edenler gibi olmamışlar, kabul ettikleri halde haşa Allah'ın eli benim elim gibidir diyerek teşbih'e gidenler gibi de ne yapmamışlardır, olmamışlardır. Olduğu gibi kabul etmişler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları, mesela bir el sıfatında Allah Azze ve Celle'nin iki eli vardır, ama şanına, celaline, kudretine yakışır şekildedir, deyip ne yapmışlardır, olduğu gibi bırakmışlardır. Ne kimileri gibi Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme adına ne yapmışlar? Ee, tamamen reddetmişler ve yine de e, Allah'ı kula benzetir gibi ne yapmamışlar? Böyle bir benzetmeye gitmemişler kardeşlerim. Evet. O yüzden e, onlardan bazıları çıkmışlar isim ve sıfatlarla alakalı eğer diyor e, benim aklıma uymayan bir şey varsa onu ya kabul etmem ya da tevil ederim şeklinde ne yapmışlar sözler söylemeye kadar gitmişler kardeşlerim. Çünkü Allah azze ve celle isim ve sıfatlarla alakalı leyse kemislihi şeyun ve hu's semiul Allah azze ve celle'nin hiçbir benzeri yoktur. O hakkıyla gören ve hakkıyla eşitendir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 11. ayeti kelimesinde. O yüzden ehl sünnet ve cemaat şeriatta gelen nasları ne yapmışlar? İtimat etmişler. Onları e, aklın önüne ne yapmamışlar? Geçirmemişler. Orada tevakkuf etmişler. Orada durmuşlar. Olduğu gibi kabul edip Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerini ve sıfatlarını ne yapmışlar? Allah azze ve celle'nin zatında ispat etmişlerdir kardeşlerim. Kaza ve kader mesnesine geldiğimiz zaman bunda da ehli sünnet cemaat ne olmuştur? Yine orta yolu tutmuştur. Kimler arasında kaderiye ile cebriye arasında ehli sünnet ne olmuştur? Orta yolu olmuştur. Kaderiye fırkası ki onlar günümüzün mecusileri olarak misem bu ümmetin mecusileri olarak e, isimlendirilmişlerdir kaderiye kaderiye kimlerdir kardeşlerim onlar ne dediler aslında kaderiye derken kaderi inkar etmelerinden dolayı onlara kaderci denmiştir yoksa kaderi kabul ettikleri için kaderci denmemiştir onlar ne demişlerdir işte on, e, kulların fiilleri ve taatleri ve masiyetleri nedir <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine ve kudretine altında olmadığını söylemişler. Onlar kendi iddialarına göre ne demişlerdir? Allah Azze ve Celle kullarının fiillerini yaratmamıştır şeklinde ve böyle bir şeyde dilememiştir. Ne demişlerdi? Bilakis kulların hepsi kendi fiillerinde. <gülüyor> Hür olduklarını söylemişlerdir. Evet kardeşler, Cebriye ise onlarda aşırıya gidenler bunu ne yapmışlar ve zıddına gitmişlerdir. Ve onlar da demişlerdir ki kul yaptığı fiilinde e, nedir? Mecburidir. Kul diyor, kul diyor tıpkı bir rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar onu nereye e, fırlatırsa veya götürürse onu yapar. Oraya gider şeklinde söz söylemişlerdir. En üst net ise bunun nedir kardeşlerim ortasında olmuştur. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulların kendi e, hakikaten e, kullarını yapt yani e, bir meşeti olduğunu kendilerine ait bir e, e, kendilerine ait bir fiilleri olduğunu ne yapmışlardır, ispat etmişlerdir ee, ve kulların fiillerinin Allah'ın takdiriyle dilemesiyle ve yaratmasıyla olduğunu ne yapmışlardır, söylemişlerdir. Çünkü onların ibadetleri, kullukları, fiilleri nedir? Allah Azze ve Celle'nin Safat suresi 96. ayetinde buyurduğu gibi, "Vallahu khalaqum". <تَعْمَلون> Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri de sizlerin yaptığınız fiillerinizde ne yapmıştır? Yaratmıştır, buyurmuştur kardeşlerim. Saffat 96. ayette. Yine Allah Azze ve Celle Tekvir Suresi 29. ayeti kerimesinde وَمَا تَشَاعُونَ اِلَّا illa en اللّٰهُ allahu Rabbul alemin. muhakkak ki Allah Hazreti Celle dilemediği müddetçe sizler asla asla dileyemezsiniz buyurmuştur. O yüzden ehli sünnet ve cemaat kardeşlerim kader meselesini incelerken ne yapmışlardır? Bunu dört mertebede ele almışlardır. Birincisi Allah'ın <gülüyor> ilmi, yani Allah Hazreti Celle geçmişte olmuş ve gelecekte olacak her şeyi ne yapmıştır bilmiştir. Ee, hatta e, bütün e, ibadetleri yani bütün kullarını insanlığı yaratmadan önce onların ne yaptığını ve ne yap, ileride ne yapacağını muhakkak Allah Azze ve Celle bilmiştir. Birincisi bu. İkincisi Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratmadan yani gökleri ve yeri elli bin yıl önce, yaratmadan önce ne yapmıştır? Yaratmadan elli bin yıl önce, elli bin yıl önce onları ne yapmıştır? Kendi katında bir levh muhafızı <gülüyor> da yazmıştır. Üçüncüsü Allah'ın dilemesi. Allah Azze ve Celle eğer bir şey dilemişse muhakkak ki o nedir? Olur. Bir şey dilememişse o da muhakkak ne yapmaz olmaz gerçekleşmez kardeşler. birincisi Allah'ın ilmi ikincisi kitabesi yazması üçüncüsü Allah'ın dilemesi dördüncüsü de kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yaratması yani Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısıdır şeklinde kadere ne yapmışlardır iman etmişlerdir. Evet kardeşlerim, vaat ve tehdit içeren naslarla alakalı yine ne yapmıştır? Ehli sünnet ve cemaat orta yolu olmuştur. Nitekim e, hariciler bu konuda ve mürciyelerle yani ehli sünnet ve cemaat bu konuda haricilerle mürciye arasında ne yapmıştır? Orta yolu tutmuştur. <gülüyor> Nitekim hariciler büyük günah işleyen kimselerin ebedi cehenneme gireceklerini ne yapmışlar? Söyleyerek hak yoldan sapmışlardır. Ve e, tarihte bunlar o kadar çok ileriye gitmişlerdir ki hatta Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu özdürme derecesine kadar ne yapmışlardır bu hariciler? O seviyeye kadar gitmişlerdir kardeşlerim. Ve haricilerin en büyük e, özelliklerinden bir tanesi de büyük günah işleyen kimseleri tekfir etmişler ve böylelikle de bununla beraber bunun getirdiği pislikle Metin bir çoğunu, yani büyük bir çoğunluğunu, hatta öyle bir hale gelmişler ki artık kendilerinden başka herkesi ne yapmışlar? Kafir olarak görmüşler. Bunun dışında ve birçok tarihte birçok savaşlar meydana gelmiş ve birçok Müslümanı kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla öldürmüşler. Mürciye geldiğimiz zaman kardeşlerim, bunlar da ne yapmışlar? İman sadece kalp ile tasdiktir diyerek aşırıya gitmişler. Ve ameller imandan bir cüz değildir demiştir mürciye. Yani imanla beraber Allah'a yapılan mansiyet ne yapmaz? Zarar vermez demişlerdir. Yani bir kimse zina içse de içki içse de nedir? Cehenneme e, girmeyecektir. Sözünü söylemişlerdir böyle yapsa dahi, zina etse dahi, içse dahi onun imanı kamildir. Onun imanı Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı gibidir demişlerdir. Allah'ına kolay yok. <gülüyor> <gülüyor> mürciye. mürciye. Şimdi mürciye diyor ki iman sadece kalbile tasdiktir diyor. İmanla beraber masiyet yani günah zarar vermez diyorlar. Bir insan zina etse de içki içse de ne yapmaz? Cehenneme girmez. Yani onun imanına herhangi bir halel zarar gelmez. Onun imanı tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı gibidir demişler. Yani mürciye bir tarafta en üç noktada büyük günahları zina gibi veya içki gibi büyük günahları Tekfir etmişler, işleyenleri kafir gözüyle bakmışlar, ebedi cehennemde olduğunu söylemişler ve diğer tarafta mülciye en uç ders tarafta iman sadece kalpte tasdiktir demişler bir Müslüman zina etse de içki içse de kesinlikle cehenneme girmez, onun imanına hiçbir halal gelmez, zarar gelmez onun imanı tıpkı Ebu Bekir'in imanı gibi demişler <gülüyor> ehli sünnet ve cemaat ise ne yapmış bunların orta yolunda olmuş eğer bir kimse büyük günah işlerse ne yapmaz bu kimse tekfir edilemez günah işleyen, büyük günah işleyen kimse bu büyük günahından dolayı ne yapılamaz kesinlikle tekfir edilemez ahirette de kıyamet gününde de bu Allah'ın meşiyetindedir Dilerse Allah Azze ve Celle onu bağışlar. Dilerse azap eder. Ehli sünnet vel cemaat bu şekilde iman eder. Büyük günah sahibi kesinlikle tekfir edilmez. ahiret gününde de Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Dilerse Allah Azze ve Celle onu affeder. Dilerse azap eder. Yani cehenneme koyar ve bir müddet onu temizledikten sonra tekrar çünkü hella ilahe illallah diyen muhakkak cennete girecektir. O yüzden ehli sünnet vel cemaat nedir? Bu iki uç fırka arasında iki uç fırka arasında orta yolu olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Nitekim ehli sünnet vel cemaat imanın tanımını yaparken iman ne diyorlar? ile tasdik etmektir. Kalbine tasdik etmektir ve ağızlarla tasdik etmektir. Yani kalbiniz iman edecek. Mürciyenin dediği gibi sadece tamam kalp iman etsin yeter. İşte ne kadar günah işlersen işte ne kadar büyük günah işlersen işte sana zarar verir demiyorlar. Ve bununla birlikte dil bunu söyleyecek. Bununla birlikte... Ee, onun bir e, göstergesi olarak yani kalbinizdeki dilinizdeki imanın bir göstergesi olarak da bir ispatı olarak da ne yapacak? Azarlarınızda onu amel edecek. Ve daha sonra ne diyor ehl Sünnet ve Cemal? Aynı zamanda iman masiyetle Allah'a yapılan günahlarla azalır ve Allah Azze ve Celle'ye yapılan itaatlerle emirlerini yerine getirmektedir. ne yapar? artar, ziyadeleşir demişlerdir. Allahu Ekber! Evet kardeşlerim. Bir de bu ümmetin en büyük belalarından bir tanesi de kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı konusunda yapılan itikat kardeşlerim. Burada da Şia ile e, yine hariciler arasında ehli sünnet ne almıştır? Orta yolu olmuşlardır kardeşlerim. Şia yani rafize dediğimiz onlardan olan rafize dediğimiz ehli beyt konusunda ne yapmışlar? Aşırı'ya gitmişler. Onlardan kimileri işte Hz. Ali radıyallahu anh'u ilahlık mertebesini çıkarmışlar. İşte e, Cebrail Aleyhisselam Allah'tan vahiy aldı. İşte Allah azze ve celle ona eee Ali Ali'ye götür dedi ama o tuttu Hazreti Muhammed'e götürdü diyerek Haz Cebrail Aleyhisselam'a bile ne yapmışlardır? İftira, İftira etmişler, lanet etmişler, hainlik etmişler. Hain olduğunu söylemişlerdir. Şia, Rafize ve e, Ali Radiyallahu Anhu'nun diğer Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Ömer ve diğer sahabelerden çok daha üstün olduğunu söyleyerek ne yapmışlar? Ehl-i Beyt konusunda çok aşırıya gitmişlerdir. Bu uç nokta. Diğer uç noktada ise ne var? Hariciler var. Onlar da Hz. Ali Radiyallahu Anhu'yu öldürecek seviyeye ne yapmışlar ki öldürmüşler? Bu ıı, seviyeye kadar ne yapmışlar? Ulaşmışlar kardeşlerim. Hatta birçok sahabeye sövmüşler, tanal etmişler. Onların kafir olduklarını, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra, vefatından sonra mülted olduklarını dahi ne yapmışlardır? Söylemişlerdir kardeşlerim. Mültüleri neydi Allah'ın? Hangisini? Kimdi? Kim? Yani Ali'yi bir söyleyi tam ediyor. Yani şey diyorlar. Neden sabitliks ediliyor? Ne için teklif ediyor? Mültüleri bana söylediler. Şimdi e, Hz. Ali ile e, hariciler konusundaki e, meseleleri veya işte Cemel vakasıdır, sefsin olayıdır. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra birçok olaylar oluyor. Hazreti Ali'ye geldikleri zaman ki bu Hazreti Ali'nin e, döneminde oluyor bu çok meseleler. Bir meselede onu hakem tayin ediyorlar. İşte, e, onun bir şey hakkında hüküm veriyor ve işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir gibi ayetleri getirerek Maide suresindeki Hazreti Ali radıyallahu anhuyu tekfire kadar gidiyorlar. Ve orada Müslümanlar neredeyse, neredeyse değil yani birbirlerine kılıç çekip maalesef birbirlerinin kanlarını akıtıyorlar ki karicilerin ilk meydana gelmesi o olay zamanında Hazreti Ali radıyallahu an savaşın sonunda onları bir yere toplayıp büyük bir çukur kazdırıp ateşler yaktırıyor ondan sonra o insanları orada yakıyor bunlar sahabeler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar veya olaylar bizler bu konularda sahabe arasında gelen bu tür meselelerde biz diyoruz ki onlar kılıçlarını kana buladı. Biz dilimizi kana bulamayalım diyor ve susmayı tercih ediyoruz kardeşler. Ehli sünnet ve cemaate geldiğimiz zaman muhakkak ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün ashabını ne yapar sever. Nitekim gelen rivayetlerde Ensar'ı sevmek imandandır. Her kim Ensar'ı severse nedir? Ben de onu severim şeklinde. Veya kim Ensar'ı severse ben onu severim. Kim Ensar'a bu ederse sevmezse ben de onu sevmem şeklinde ne yapmıştır? Allah Resulü Sallam'dan evet. <gülüyor> rivayetler gelmiştir. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde sahabeyi ne yapmıştır? Evet. Net etmiş, ölmüştür. Ki daha Allah Resulü Sallam daha hayattayken onların bir cennetle müjdelemiştir. Ve onların e, Allah Resulü Selam'ın ümmeti olduğunu ve Allah Resulü Selam'dan sonraki en hayırlı insanların onlar olduğunu, sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali olduğunu ve diğer cennetle müjdelenen sahabeler olduğunu ve onların aralarında geçen anlaşmazlıklar konusunda onların içtihat ettiğini hata ettilerse bir ecir İsabet ettilerse iki ecir aldığı konusunda ne yapmışlardır? Ehli Sünnet bu şekilde iman etmiştir ki dediğimiz gibi Şii ile hariciler arasında yani bir tarafta Hz. Ali veya Ehli Beit Paşa ilahlık mertebesine getirirken diğer tarafta ölüme kadar götürmüşler diğer hariciler. Ehli Sünnet ise ne olmuştur? Bu iki fırka arasında orta yolu tutmuştur ve dediğimiz gibi. Bütün bu e, sapık fırkalar kendilerini İslam'a e, çağıran ve İslam'a e, nispet eden bu insanlar arasında, bu fırkalar arasında ne olmuştur? ehli Sünnet her zaman orta yollu olmuştur. Şimdi biz burada e, anlaşılması gereken veya dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Bunlar sapık fırka derken ehli Sünnet alimleri bu fırkaların veya bizim sapık olarak e, nitelendirdiğimiz bu fırkaların hepsini ne yapmamışlar? Kesinlikle tekfir etmemişler. Bu da böyle şekilde ne yapılması gerekir? Bilinmesi gereken meselelerden bir tanesi. Yani onlar bazı şeylerde aşırıya gitmişler ama o fırkaların tamamı e, kesinlikle tekfir edilmemiştir. Evet. Şia'nın her fırkasını edemiyorsunuz. Çünkü Şia'da çok fırka var. Eğer bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına küfrediyorsa, Hazreti Ayşe anamıza zinakar diyorsa veya Hazreti Ali'nin haşa Allah olduğuna Cebrail Aleyhisselam'ın işte veya şeye getirirken peygamberliği Hazreti Ali yerine şey Muhammed'e Hazreti Muhammed'e getirdiğini söylüyorsa bu inanç küfürdür. Sahabeye küfür etmek küfürdür. İşte kafir. Yani Şia'nın dahi her grubu ne olmamış, evet. alime tekfir edememişler. Evet. Çünkü tekfir meselesi tamamen e, farklı, ve tamamen e, alimlerin e, üzerine atılmış bir şey kardeşlerim. Basit bir mesele değil. Yani biz sakın şurta derken dahi nedir? Bu meselelerde birçoğunda durmak zorunda. Evet. Harun başka sorusu var mı? şimdi bu azıcık e, bir meselenizde geldi. Bu cihaz büyükünle işlerine dahi imkânları hiç